Dönüş Yazan Nedim Gürsel Seslendiren Hakan Ateş Yol boyu kava kağıçları Köprü, yokuş yukarı dar sokak Sokağın bitiminde kediyi gördüm. Yıkık bahçe duvarından duta tırmandı. Oradan da çatıya. Baktım, baca tütüyor. Rüzgarda savrulan kül rengi yoğun bir duman. Kedi dumana girdi çıktı. Kiremitlerin arasında kayboldu sonra. Bahçe kapısının önünde durdum. Girsem yol bitecek. Ömür biter, yol bitmez. Kentlerin, otellerin duvarlarında yazılıydı. Bir geminin beyazında, trenlerin uçakların anında, bekleme odalarında, gar saatlerinde, kamyonların, otobüslerin ön camlarında yazılıydı. Ya da biri, tanıdık bir ses, hep bu tümceyi fısıldadı kulağıma. Ömür biter, yol bitmez. Girsem Paris'te Figüe sokağındaki odamın kapısı çalınmayacak bir daha. Ne telefon çalacak, ne de Notre Dame'ın çamları. Gece lambanın ışığına üşüşmeyecek Türkçe sözcükler. Sürgün bitecek. Girsem sofada sedirin üzerinde bulacağım seni. Saçların ağarmış, yuvarlak beyaz yüzünde sabır. Döndün demek. Döndüm. Sen yokken ağaçlara soğuk vurdu. Çürüyüp gitti hepsi. Bizim Dut'a bir şey olmamış ama. Onun da hali benim gibi. Devrildi, devrilecek. Yok yok, iyisin maşallah. İyi gördüm seni. Kocadım artık. Bil ki takatim kalmadı. Bu son olsun. Bir gittin, gidiş o gidiş. Nasibini alamadın mı hayattan? ''Hala doymadın mı dünyaya?'' ''Doğru, bu son olsun artık. Bir daha gitmem. Bunca yalnız kalacağını, böylesine kocayacağını bilemezdim. İşte çürüyüp gidiyor her şey. Ben buradayken de soğuk vuruyordu ağaçlara. Bahçeye ayrı kotları kaplar, sarnıcın suyu çekilirdi. Ama şimdi ne tuhaf. İlk yaz hiç gelmemiş gibi. Sanki kırk indiler hiç yağmamış. Toprak kurumuş... Cılız yapraklarda belli belirsiz bir ürperme. Rüzgar yağmur getirmiyor anlaşılan. Dallara su yürümüyor. Ne tuhaf. Ev terk edilmiş gibi. Koltuk örtüleri kaldırılmamış. Sedirin üstü bir karış toz. Duvardaki musafa da uzun süredir el değmemiş. Yanı başından hiç ayırmadığın çalar saat bile durmuş. Kirli duvarlar, odalar, bahçeye inen merdiven, tahta boşun sessizliği. Her şey... Her şey bir eski zaman düşünde. Gözlerine uzak bir yalnızlık inmiş. Yoksun sanki. Oturduğun, bana baktığın yerde değilsin. Sevecenlikle bakmıyorsun. İlk kez, yıllardır ilk kez pencereden ayırıp oğluna yönelttiğin bakışların donuk, yaşamasız. Biraz gülümsesen duvarların beyazı geri gelecek yine. Saatin tiktakları sofayı dolduracak. Sedirin, musafın tozu yok olacak bir anda dallara su yürüyecek ama gülümsemiyorsun Seni çok bekledim. Günler geceler boyu. Geldim işte. Sonunda döndüm. Geldin ya. Beklediğim sen değilmişsin. Beklediğin ben değilmişim demek. Doğru. Sen bir başkasını bekledin. Bahçede, tutun gölgesinde dizlerine yatırıp salladığın, gece üzerini örtüp doğasını karanlığa üflediğin çocuğu, konuk odasının duvarındaki fotoğrafta gülümseyen delikanlıyı bekledin. Çünkü yakınlarının, özellikle de kocanın ölümünden sonra onunla yapayalnız kalmıştın bu ahşap evde. Yaşamın onun yaşamıydı, onun varlığından ibaretti dünyanın. Gün onunla başlıyor, gece onunla bitiyordu. Oydu yaşadığın. Bir gün ardından bakır maşrapayla su döküp Paris'e yolcu ettiğin delikanlıyı seni bırakıp giderken sarsılarak ağlayanı bekleyecektin elbet. Yıllar sonra Aladdin'in sihirli lambasından çıkmış gibi karşında belir veren sakallı yorgun adamı değil. Biz sen ne acılar, ne yalnızlıklar çekti o adam. Bir kentten bir başkasına, bir kadından ötekine savrulduğu durdu. Dar odalarda, karanlık sokaklarda geçti yaşamı. Bilmediğin, düşünde bile göremeyeceğin dev uçaklara binip okyanuslar açtı. Ulutulu kentlerin caddelerinde, parklarında dolaştı. Yuvarlak beyaz yüzünü yakınlığını unutmadı ama. Paris'te Mari Köprüsü'nün altından akıp giden sen ırmağının bulanık suyunda, Figüye sokağında lambasını yakınca beyaz kağıtlara vuran ışıkta seni gördü. Senin ellerini, yüzünü, geniş alnını. Moskova'da Pushkin alanında kar yağarken sen vardın aklında. New York'ta Gate Village'in karanlık mahzenlerinden birinde caz dinlerken de. Ve hiçbir güneş, Akdeniz'in yakıp kavuran güneşi bile senin varlığın kadar ısıtamadığı içini. Şimdi yıllar sonra karşında dikilen bu yorgun, bu gün görmüş adamın beklediğin olmadığını söylemekte haklısın. Ama... O hep bu anı, döneceği bu günü bekledi. Anla artık. Tanımadın mı olduğunu? Beklediğim ben diye de bir başkası mıydı? E döndüm işte. Bu son olsun. Bir daha gidersem yol bitmesin. Bahçe kapısının önünde durdum. Girsem ardından sımsıkı kapanacak kapı. Merdivenden sofaya çıktığımda Paris bitecek. Işıklı, kalabalık bulvarlar, kahveler, güzel kadınlar, her şey, her şey bitecek. Biterse bitsin. Burada, bu ahşap evde seninle yaşamanın, sakin bir hayat sürmenin zamanı çoktan geldi bile. Evi onarır, bahçeyi düzenleriz, toprak canlanır, dallara su yürür yeniden. Bakarsın yapraklar da yeşerir. Bir zamanlar gölgesinde uyuduğum dutun kalın iri yaprakları. Kapıyı açıp bahçeye girdim. Umduğum kadar bakımsız değildi. Her şey eski yerinde. Dut ağacı, taş duvar, köşede kullanılmayan sarnıç. Toprak kokusunu içime çekince heyecanım yatıştı biraz. Gövdem rahatlayıp gevşedi. Tam sırasıdır. Şimdi çıkmalıyım sofaya. Hemen şimdi. Kaç yıl oldu? Kaç yıl oldu seni görmeyeli, sesini duymayalı, sofanın tahta döşemesini ayak basmayalı. Kaç yıl oldu? Gece üzerimi örtmeye gelirken döşeme ayaklarının altında gıcırdardı. Sarsıldığını duyardım evin. Duvarlar, pencere camları titrer, karanlık çoğalırdı. Sen odaya girince ansızın duru verirdi her şey. Karanlık uzaklaşır, yüzünde dünya ışırdı. En derin, en güzel uykuyu sen doğanı okuyup karanlığa üfledikten sonra değil, bir yaz günü dizlerinde tattığımı söylemeliyim sana. Dutun serin gölgesinde sarnıç uldarken. Şimdi ise yaşadığım kentler uıldıyor içimde. Sana bugün edek söylemek isteyip de bir türlü söyleyemediklerimi, ilk suçumu, ilk cezamı, yaşamındaki tüm ilkleri anlatmalıyım. Yanına varıp gördüğüm kentleri, tanıdığım kadınları, her şeyi, her şeyi söylemeliyim bir solukta. Bahçede fazla oyalanmadan yukarı çıkıp kapı tokmağını vurduğumda tuhaf bir sessizlik oldu. Bir süre bekledim. Karşılık gelmeyince yeniden çaldım. Yine ses yok. Yumuşak, tüylü bir yaratığın ayak bileklerime süründüğünü duyumsadım o anda. Baktım kedi. Merdivenleri hızla inerek bahçeye bir uçtan bir uca geçti. Taş duvarın üzerinden atlayıp kayboldu. Kediyi görünce bacadan tüten dumanı anımsadım. Bu kez var gücümle vurdum tokmağı. İçeride bir kıpırdanma oldu. Döşemenin gıcırdadığını duydum. Kapı açıldı. Karşımda başörtülü yaşlı bir kadın. Kimi aradınız? Ah, siz Nurhayat Hanım'ın oğlu musunuz yoksa? İçeri daldım. Sedirin üstü bomboş. Ben Nur Hanım'ın komşusuyum. Hacı'nın karısı. Paris'e çektiğimiz telgrafı almadınız demek. Anneniz sizlere ömür. Sedire çöktüm. Yıllarca beni beklediğin pencereden vuran ışıkta sofa sensizdi.